Ali İmran suresinin 123 ila 129. ayetlerinin meal ve tefsiriyle devam ediyoruz. Meali: Andolsun ki Allah size Bedir'de de yardım etmişti. Oysa siz o zaman zayıftınız. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman İnananlara şöyle diyordun, Rabbinizin indirilen 3000 bin melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip disiplinli davranırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı 5000 bin melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer,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 Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 kilometre uzaklıkta Medine-Mekke ticaret yolunun Suriye-Kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasabaydı. Müslümanlar hicretin ikinci yılının Ramazan ayında burada Mekkeli müşriklerle yaptıkları ilk savaşta Yüce Allah'ın yardımıyla kendilerinden sayıca çok daha fazla silah bakımından daha üstün olan düşmanlarını yenmişlerdi. İşte bu ayette Allah'ın yardımıyla kazanılan o zafer hatırlatılarak Müslümanların Allah'a şükretmeleri, onun emrinden çıkmamaları, savaşta korkaklık ve zaf göstermemeleri gerektiğine işaret edilmiştir. 124 125 Rivayete göre Müslümanlar Bedir Savaşı'nda Kürz bin Cabir el Muharibi adında bir Arap liderinin yanındaki savaşçılarla birlikte müşriklere yardıma geleceğini haber alınca kaygılanmışlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aldığı vahye dayanarak bu ayetlerde belirtildiği şekilde Müslümanlara müjde vermiş ve onların morallerini yükseltmiştir. Müşriklerin yenilgiye uğradıklarını haber alan Kürz ise yardıma gelmekten vazgeçmiştir. Yüce Allah, Bedir Savaşı'nda Müslümanlara yardım etmek üzere önce bin melek göndermiş, daha sonra bu Kürs haberi üzerine Müslümanların morallerini takviye etmek amacıyla üç bin melek daha göndererek müşriklerin yenilgiye uğramalarını hızlandırmıştır. Ayrıca Kürs, hemen yardıma gelecek olursa müminlerin sabretmeleri ve Allah'ın emrine aykırı davranmaktan sakınmaları şartıyla özel işaretli ve eğitimli 5 bin melekle desteklenecekleri de müminlere haber verilmiştir. Kürs, müşriklere yardıma gelmekten vazgeçtiği için bu melekler de gelmemişlerdir. Bedir Savaşı'nda müminlerin meleklerle desteklenmesi konusuna Enfal Suresinin 9 ve 12. ayetlerinde de açık biçimde değinilmiş ve bazı sahabiler meleklerin bizzat kafirlerle savaştıklarını ve onları gördüklerini ifade etmişlerdir. Melekler, gayb alemine ait varlıklardır. Onların savaşa katılmaları da mucizevidir. Gayb alemi ve mucize akıl üstü alanlar olduğu için meleklerin gelmesini moral gücü olarak tevil edip aklileştirmek doğru değildir. Hazreti Peygamber Uhud'da arkadaşlarını savaş düzenine sokarken onlara Bedir Savaşı'ndaki bu durumu hatırlatarak morallerini yüksek tutmaya çalışıyor ve Allah'ın Bedir'de nasıl meleklerle müminlere destek verdiyse burada da sabır ve sebat ettikleri takdirde yine kendilerine meleklerle yardım edeceğini haber veriyordu. 126 127 Yüce Allah bu melekleri sırf müminler için bir zafer işareti olsun ve kalpleri yatışıp moralleri yükselsin diye göndermiştir. Yoksa zafer onun kendi elindedir. O dilediği takdirde melek göndermeden de düşmanın kalbine korkusalar ve müminlere zafer kazandırırdı. Nitekim, zafer, yalnızca güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. ifadesi, bunu vurgulamaktadır. Ama onun hikmeti melek göndererek yardım etmeyi gerektirdiği için böyle yapmıştır. 127. ayette bir kısmı diye tercüme edilen taraf kelimesi eşraf, liderler ve kumandanlar anlamlarına gelmektedir. Yüce Allah kafirlerin ileri gelenlerinden bir grubun kökünü kesmek, bir grubu da perişan etmek suretiyle hüsrana uğratmak için bu yardımı yapmıştır. Nitekim burada söz konusu edilen Bedir Savaşı'nda başta Ebu Cehil olmak üzere müşriklerin ileri gelenlerinden birçoğu öldürülmüş veya esir edilmiştir. 128-129 Buhari'nin rivayetine göre Hz. Peygamber savaşta yaralanınca peygamberini yaralayan kavim nasıl felah bulur buyurmuş, bunun üzerine 128. ayet inmiştir. Bu ayetlerle kafirler hakkında dünyada ve ahirette verilecek hükümde Hz. Peygamber'in herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığı, hükmün tamamen Allah'a mahsus olduğu hatırlatılmaktadır. Nitekim bazı ayetlerde Hz. Peygamber'in görevinin sadece tebliğ etmek olduğu bildirilmiş, hidayetin tamamen Allah'ın iradesine bağlı bulunduğu vurgulanmıştır. Bir başka anlatımla Yüce Allah burada resul Ekrem'e hitaben şöyle buyurmaktadır. Ey Resulüm! Onları helak veya tövbelerini kabul etmek yahut kafir olarak öldürüp ahirette cezalarını vermek senin isteğine değil, bizim hikmetimize ve irademize bağlı bir şeydir. Hikmetimiz neyi gerektirirse onu yaparız. Senin bu işte herhangi bir müdahalen söz konusu değildir. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Müşrikler de bu egemenlik alanının dışında değildir. Allah onlardan dilediğini affeder. Dilediğini de hak ettikleri ve iradelerini kötüye kullandıkları için cezalandırır. Şüphesiz onun bağışlaması çok olduğu gibi azabı da şiddetlidir. i̇bn Aşur'un belirttiği üzere, Hz. Peygamber Bedir Savaşı'nda meleklerin müşrikleri yok etmek için indiğini görünce, onların hepsinin helak edileceğini düşünmüş, bunun üzerine Yüce Allah, onların tamamının kökünü kesmeyi murad etmediğini, Bilakis onlar hakkında farklı takdirlerde bulunduğunu bildirmiş olabilir. Nitekim irade ve tercihlerini olumlu veya olumsuz yönde kullanmalarına bağlı olarak, müşriklerden bir grubu helak ederken bir grubu kedere boğup bu halde geri çevirmiş, başka bir grubunsa sonra iman edip Müslümanların saflarında yer almalarını takdir buyurmuş, nihayet bir grubu da kafir olarak öldürüp hesabını ahirete bırakmıştır. Bu ayette ayrıca Uhud Savaşı'nda da müşriklerin çoğunun helak edilmeyeceğine, bunların ileride İslam'ı kabul edip Müslümanların saflarında yer alacaklarına işaret vardır. Kıymetli dinleyenler bugün de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.